İzahı Çokça samimi dostların selamdan sonra kucaklaşmaları sevgiyi azaltır. Sevgiyi aşırılıktan düşürmek için uzun müddet birbirini görmeyen dostlar kucaklaşırlar. Bir de bu hadisi şerifte büyüğün kalbinin küçüğün kalbi hizasına gelişinde büyüğün kalbinden feyzin küçüğün kalbine akması ifade edilmiştir. Büyüğün eli öpüldüğü gibi küçüğün de alnı öpülür. Nitekim Harith oğlu Zeyd bir seferinden dönüşünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüş, o da musafaha ile beraber onu kucaklamış sonra da alnını öpmüştür. Ancak eğilme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabından görülmemiştir. Mecliste oturma adabı Mecliste oturanların adabı beştir. 1. Alim, yaşlı, Salih sanılan zatın girmesinde cemaatin kalkmasıdır. Mecliste bulunanların Allah için ayağı kalkmaları müstehap, dünya için ise haramdır. 2. İlim, zikir meclisinde halkalı olarak oturmaktır. Ortada saf olarak oturulabilir. Dört kişi ise ortada ikişer kişi birbirine sırt verir. Bu şekilde halka yüz yüze olur.